Alimlerin sözleri itikadı belirler mi? Murat Güç. Allah'a hamd ve Resulüne de salat ve selam olsun. Allah Sübhanehu ve Taala'nın izniyle dergimizin bu sayısında itikadi sapmalara sebep olan alimlerin sözleri itikat belirler mi ve alimlerin sözleri itikadi meselelerde nasıl anlaşılması gereklidir Konularını anlatmaya çalışacağız. İlmin ve alimlerin İslam'da ne kadar önemli olduğunu İslam'ın ilk emri olan seni yaratan Rabbinin adıyla oku ayeti-kerimesinden yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin alimlerin, nebilerin varisi olduğunu ve ilmin önemini ve faziletini ifade eden naslardan anlamaktayız. Bununla beraber alimler noktasında çok dikkatli olunması lazım çünkü insanlar alimlere bir usul olmadan ve şeriatın koyduğu sınır çerçevesinde itaat etmezlerse bizden önceki ümmetlerin haktan sapıp helak oldukları gibi bizlerin de helak olmamıza neden olurlar. Ancak belirli ölçülere tabi olarak alimlere yaklaşırlarsa insanlar için bir rahmet olur. Bugün özellikle usulsüzlüğün zararlarını çok bariz bir şekilde görebilmekteyiz. Bugün tevhidi Müslümanların birçoğu üç ayda bir itikat değiştirebilmekte ya da gece yastığı başını bir itikatle koyup sabah bir itikatle kalkabilmekteler. Sürekli bir şekilde itikadın değişmesi insanın kendisine fayda sağlamadığı gibi aynı şekilde İslam ümmetine ve mücadelesine de faydalı olamamaktadır. Çünkü kendi inancıyla mücadeleye hizmet etmeleri imkansızdır, kendi itikatlarıyla uğraşmalarından dolayı. Maalesef insanların çoğunun durumu budur. Yani bir şeye itikad ederken başka bir âlemin sözünü gördüğünde biz bugüne kadar yanlış düşünmüşüz diyerek itikadını değiştirmekte. Daha sonra aynı âlemin farklı bir görüşünü gördüğünde ise yine biz yanlışmışız diyerekten tekrardan eski itikadına dönmektedir. Dikkat edilirse kendi itikadını deneme tahtası gibi sürekli değiştirmesinden dolayı veya kendisiyle uğraşmasından dolayı İslami davaya katkıda bulunmaya vakit bulamamaktadır. Bunun sebebi ise alimlerin sözlerine bir usul ve menheç takip edilmeden rastgele yaklaşılması ve anlaşılmasıdır. İnsanların hataya düşmemeleri için mutlaka alimlerin sözlerinin anlaşılmasında bir usulün takip edilmesi gereklidir. Alimlerin sözlerinin anlaşılmasındaki usuller. Bu usulleri belirtmeden önce var olan büyük bir yanlışın düzeltilmesi lazım. İnsanların hataya düşmesinin en büyük sebebi olan bir yanlışın. İtikadımızı alimlerin sözlerine göre belirlememiz büyük bir hatadır. Onun için ilk olarak itikat neyle belirlenir sorusunun cevaplanması gerekir. Bu soruya verilen cevaba göre ya sürekli insanlar itikat değiştirecek ya da itikatta istikamet üzere olacaktır. İtikat ne âlimlerin sözleriyle ne akılla ne de duyguyla belirlenir. Bilakis itikat ancak Kur'an ve sünnetle belirlenir. Âlimlerin sözleri ise bunlara uyduğu müddetçe bizim için delil ve hüccet olur. Âlimlerin sözlerine yaklaşmadaki usullere gelince 1- her alimin sözü değil, sözünün delili hüccettir. İslam'da asıl deliller Kur'an, sünnet, Kur'an ve sünnete istinad edilen icma ve kıyastır. Alimlerin sözleri ise aslen delil değil, bilakis delillendirilmeye muhtaçtır. Hangi alimin sözü olursa olsun, aslı bir delile dayanıyorsa o zaman o delille beraber hüccet hükmündedir. Bunun dışında alimlerin sözü şer'i bir delil değildir. Mesela Allah Sübhanehu ve Teala'nın hükümlerini en iyi bilen, yıllarca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yaşamış sahabelerin dahi sözlerinin delil olup olmadığının ihtilaf konusu olduğu bir dinde, sahabeden yüzyıllar sonra yaşamış bir alemin görüşlerinin delil olarak kabul edilmesi söz konusu değildir. 2- her alimin sözü kendi vakasıyla alakalıdır. Yani o alimin sözlerinin anlaşılması için alimin yaşadığı vakanın çok iyi fehmedilmesi gerekir. Özellikle bu husus dikkat edilmemesinden dolayı en çok insanların itikat değiştirmesine sebebiyet vermiştir. Mesela okul, askerlik ve oy kullanma gibi güncel meselelerde insanlar o alimlerin vakalarına bakmadan mücerret olarak alimlerin yazdığı kitaplara bakıp işte filan şey oy kullanmanın tekfirinde tafsilata gidiyor veya okulun küfür olmadığını söylüyor ve benzeri gibi sözlerle itikadını değiştirebilmektedir. Maalesef bunun örneğini Türkiye'de çok görmekteyiz. Rabbim sen bizleri doğrulara isabet edenlerden eyle. Bu durum gerçekten çok üzücüdür. Çünkü bizim hedeflerimiz varken Müslümanlar her geçen gün daha zelil duruma düşerken İslam'ın aziz sancağı yerlerdeyken bizler hala itikadi meseleleri tartışarak bu şekilde kendi içimizdeki dinamimizi bitirmekteyiz. Bu bizim değil, tavutların ve yandaşlarının faydasına olmaktadır. 3 Bir âlemin bir konu hakkında tek yönlü sözlerini değil o konu hakkında bütün görüş ve sözlerinin ele alınması lazımdır. Yani alimlerin bir konu hakkında tüm sözlerini toplamadan, o sözler hakkında hüküm vermemek veya bir tarafı diğer tarafa kesinlikle tercih etmemek gerekir. Nitekim Allah Sübhanehu ve Teâlâ'nın kelamında bile ayetler muhkem ve müteşabih diye iki kısma ayrılır. Müteşabih olanlar tek başına ele alındığı zaman insanı saptırıp kalpleri eğri olanlardan kılabiliyorsa sözü Allah Subhanahu ve sözünün rütbesinden milyon kat aşağı olan alimlerin sözlerinin de muhkem ve müteşabih olmaması ve bunlarda ayrıma gidilmemesi kaçınılmazdır. Yine bir alim bazen özel bir meseleye ait fetva verebilir ve o fetvasını genele uygulamak mümkün değildir. Bazen de verdiği fetva umumidir, başka yerlerde de o fetvasını tahsis eden cümleler kullanmış olabilir. Bu yüzden özellikle ciddi ve önem arz eden meselelerde bir âlemin hangi görüşte olduğunu öğrenebilmek, bu görüşü kabul veya reddedebilmek için o âlemin konuya dair sözlerini bütünlük içerisinde ele almak gerekir. Bu kaidelerin daha güzel anlaşılabilmesi için Allah Sübhanehu ve Teâlâ'nın izniyle, İbn Teymiye'nin fetva'daki sözler ve muasır alimlerin sözlerinden örnek verelim. Selef'ten İbn Teymiye'nin fetva'daki sözleri. İslam alimleri her ne kadar farklı isimler verseler de dinin meselelerini dinin aslına dahil olan meseleler ve dinin aslına dahil olmayan fer'i meseleler diye ikiye ayırmışlardır. Dinin aslına dahil olan meseleler Bunlar herkesin alim ve avam olanların bilmesi gereken ve hiç kimsenin bilmemekle mazur olmadığı meselelerdir. Bunlara muhalif bir itikat, söz ve amel ortaya konulursa o zaman o kişi bu muhalif noktaların gereğince yargılanır. Dinin fer'ine dahil olan meseleler. Kişilerin cehaletiyle mazur olduğu ve herkesin bilemeyeceği hafi ve kapalı olan meselelerdir. Bunlara muhalif itikat, söz ve amel ortaya konulduğu zaman kişi cehaletiyle mazur görüleceği, ancak kendisine hüccet ikame edilene kadar hüküm, tekfir, had vesaire verilemeyeceği meselelerdir. İslam alimleri bu noktadan yola çıkarak tekfiri mutlak tekfir ve muayyen tekfir diye iki kısma ayırmışlardır. Dinin aslına dahil olan meselelere muhalefet edenlerin tekfiri noktasında hiçbir ayrım yapmadan o insanların tekfir edileceğini belirtmişlerdir. Ancak dinin aslına dahil olmayan konularda ise bir şahsın muayyen olarak tekfir edilmesi yani sen kâfir oldun denilebilmesi için hüccetin mutlak bir şekilde ikame edilmesi gerektiğini belirtmişler. Dikkat edilirse alimlerimiz Hüccet ikamesini her meselede şart koşmamış, ancak kapalı ve hafi olan meselelerde şart koşmuşlardır. İşte bu noktada bazı insanlar, Feteva'da Şeyhül İslam İbni Teymiye'nin tekfir noktasında bir takım sözlerine yapışarak, şeyhin her meselede yani hem dinin aslı hem de fer'i meselelerde tekfirin olabilmesi için mutlaka hüccet ikamesinin şart olduğunu söylemektedirler. Buna şeyhin, feteva'da bu görüşlerini ifade eden sözlerini delil getirirler. Sözler veya fiiller küfür olabilir. Kim bunu yaparsa, o kafirdir diye söz itlak edilse bile, onu söyleyen veya yapan, muayyen şahsa gelince, ta ki terk edildiği zaman insanın kafir olduğu hüccet ona ikame edilinceye kadar muayyen şahıs tekfir edilmez. Tehdit içeren tüm naaslarda bu geçerlidir. Ehli kıbleden olan muayyen bir şahsa ateş ehli olduğu hükmedilmez. Bu, ona layık olmamasının caiz olmasından ötürüdür. Yani bir şartın ortadan kalkması veya bir maninin sübutundan dolayıdır. Yine şeyh başka bir yerde şöyle der. Hiç kimsenin bir Müslümanı tekfir etmesi caiz olmaz. Velev hata ve yanlış yapsa bile ta ki hüccetin ikame edilmesine kadar. Ve buna benzer bir takım sözlerini getirirler. Hiçbir usul olmadan bakıldığında, gerçekten de onların dediği gibi şey, bir insanın tekfir edilmesi için mutlaka hüccet ikame yapılıp, şartların yerine gelmesi ve manilerin de ortadan kalkması gerektiğini söylüyor gibi. Böyle olunca da dinin usul ve füru ayrımına gitmeden her meselede cehaletin, tevilin özür olduğunu veya her meselede tekfirin şartlarına bakmak gereklidir görüşünün doğru olduğunu insanlara ve muhaliflere kabullendirmeye çalışmaktadırlar. Bu şekilde hem kendilerini hem de insanları itikat noktasında çok tehlikeli uçurumlara sürüklemektedirler. Oysa bizler, yukarıda belirttiğimiz usuller çerçevesinde şeyhin sözlerine yaklaştığımızda ve bu konu hakkındaki sözlerini bir bütün halinde ele aldığımızda meselenin hiç de onların belirttiği gibi olmadığını görmekteyiz. Şöyle ki, öncelikle Feteva'da şeyhin bu sözlerini söylediği yerlere baktığımızda, 10-20 sayfa öncesinde ya arşa istiva meselesinden konuşuyor, ya kader ya da sıfat ve benzeri meselelerinden bahsetmektedir. Dikkat edilirse bu meselelerin hepsi hafi ve kapalı olan meselelerdir ki, zaten bu meselelerde cehaletin mazur olduğunu ve hüccetin ikame edilmesi gerektiğini yukarıda belirtmiştik. Ayrıca tekfir noktasında şeyhin farklı sözlerine baktığımızda, meselelerde usul ve firu ayrımına gittiğini ve hüccetin ise ancak firu ve kapalı olan meselelerde olacağını, asıl yani usul olan meselelerde hüccetin şart olmadığını kesin bir şekilde belirtmiştir. Şeyh, Feteva'da kelam ehlini reddiye verirken şöyle der. Bu tip şeyler hafi olan meselelerde söylenebilir, yani sahibi sapıktır, hüccet ikame olunmamıştır denir. Lakin bu kelamcıların bazısında öyle şeyler vaki olur ki, Alimler ve avam da bunun İslam dininden olduğunu bilirler. Bilakis Yahudi ve Hristiyanlar dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onunla gönderilip muhalifleri tekfir ettiğini bilir. Yani böyle açık meselelerde hataya düşüyorlar. Bunlar Allah subhanehu ve Taala'ya ibadet edip ona ortak koşmamak, veya Allah Sübhanehu ve Teâlâ'dan başkasına ibadet etmenin nehyedilmesi gibi İslam'ın zahir olan meselelerindendir. Burada dikkat edilirse, şeyh meseleleri ikiye ayırıp her muayyenin tekfiri için hüccet ikamesini dahil etmeyerek, Açık ve zahir olan meselelere muhalefet edenlerin kafir olduğunun, hatta Yahudi ve Hristiyanların bile onların kafir olduklarını bildiğini söylemekte, yani zahir olan meselelerde hüccet ikame edilmeden tekfir edileceğini belirtmektedir. Sonuç olarak bu konuda şeyhin sözlerini bir bütün içinde ele aldığımızda meselenin aslı ortaya çıkmaktadır. O da hüccet ikamesinin sadece fer'i meselelerde yapılacağı, şartlara ve manilere bakılacağının gerekli olduğunu göstermektedir. Ama asli meselelerde ise bunların şart olmadığını açık bir şekilde söylemektedir. Aynı şekilde şu anda muasır tevhidi şeyhlerin bir takım sözlerine de bu şekilde bir usul olmadan yaklaşılmakta ve insanlar hataya düşebilmektedirler. Bundan dolayı Müslümanların çok dikkatli olması lazım. Hamd, davamızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Bu yazı Tevhid dergisinin üçüncü sayısında yayınlanmıştır.